İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti, Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.